neler? İnsanda olup giden şeyler neler? Önce buna bakacak. Daha sonra toplum sağlık dediğimiz şeyin ya da işte bizim devlet olarak nitelendirdiğimiz ya da ben aslında politik birliktelik sözcüğünü kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Politik birliktelik dediğimiz bu yakını bunu işte toplum sağlık da genel olarak bunun nasıl oluştu? Yani insan hangi olanakları aracılığıyla bunun oluşmasına insanları götüren e, yetiler, insanda bağırılan olanaklar, bu yapı ne? E, bunu belirliyor. Daha sonra toplum sözleşmesinde onun yapısını da e, toplumun yapısını, toplum sağlığının yapısını, yönetim biçimini, yasaları hep insanın bu yapısına göre e, temellendiriyor, ortaya koyuyor. Zaten siyaset felsefesinde gördüğümüz şey şu bir kere, siyaset felsefesinin temel nesnesi insan. Yani İnsan nasıl bir var olansa, insanın olanaklarından, düşünerek şuradan yola çıkarlar, bir insan tanımından yola çıkarlar. Bir insan belirlemesinden yola çıkarlar. İnsan nasıl bir var olan, insanın insan yapan şeyler neler? İnsanın dış dünyayla, kendi dışındaki o yapay dünya değil yalnızca doğal dünyayla ilişkisi nasıl ve burada o bir aradılığı nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi Hobbes'e bunu yapıyor. Önce insana bakıyor. Kısaca bilgi görüşüne değineceğim. Şöyle ki, şimdi Hobbes'e göre <gülüyor> dört temel özelliğiniz var. Bir bir bedensel yapımız var. Buna bedensel güç diyor. Bodyless Strength. İkincisi akıl. Üçüncüsü duyumsama. Dördüncüsü passions dediği. Ben bu duygulanımlar diye çeviriyorum. Duygular, duygulanımlar. Şimdi bunların temeli üzerinde. Yani bizde olup bitenler bunlar. Yani bizde var olan yetiler ve bu yetiler sonucunda, olanaklar sonucunda olup biten şeyler var. Bunlardan hangileri toplum sözleşmesi ya da toplumsallığa yol açıyor buna bakacak. Şimdi bilgi neden önemli? Önce aslında ele aldık. Leviye bir bölüm var. Bu biraz bilgi vereyim. Özür dilerim. 1651'de tamamlanan e, bir fünetin bu. Hobbes'u Paris'te yazdı, yazdı, Fransa'da yazdı. <gülüyor> Çünkü e, iç Savaş döneminde e, yanlış hatırlamıyorsam 1. Charles, kral ve kralı devirmeye çalışıyorlar. İngiltere'de bir iç savaş var. E, Hobbes'te Royalist diyebileceğimiz yani e, kralı destekleyen e, bir tutumda. E, Fransa'ya kaçıyor ve burada <gülüyor> İngiltere'den Fransa'ya kaçan bir sürü arkadaşı var. Burada bu, şimdi göreceğiz biraz monarşi savunacak. Mutlak monarşi. Nedenleri tabii ki kendince felsefi bir temellendirme yaparak ortaya koyuyor ama <gülüyor> monarşi savunmasının bir nedeni var. Burada neden monarşi, neden mutlak monarşi daha çok da tek mutlak sürekli bir gücün Toplumsallık için zorunlu olduğuna ilişkin bu metnin felsefi metni ortaya koyuyor. Şimdi ilk olarak ilk bölüm insan üzerine ve bu bölüm sens yani duyumsama beş duyu organımızla yapıp ettiğimiz işler beş duyu organımıza kurduğumuz bağlantı ve bunun sonucunda elde ettiğimiz şeyler üzerine bir bölüm. Çok da uzunca bir bölüm. Hatta insan üzerine olan kısmı çok uzunca bir bölüm. Çünkü bütün bilginin kaynağı, daha doğrusu insanın bütün düşüncelerinin, yargılarının, bütün eylemlerinin kaynağı. Dolayısıyla daha sonra bütün eylemlerin kaynağı durumsama, yani beş duyorganında olup bitenler. Ve hapse göre madde var yalnızca. Yani madde var olanlar bunların hepsi. Maddeler ve bunların devinim yeri söz konusu. Şimdi bu maddelerin, objelerin, nesnelerin devinimi insanın bu organları da getiren beş yorgağında bir etki yaratıyor. Yani bir, Hatta buna press diyor, baskılama yaratıyor. İnsanın kendi içindedeki devinimler var. Yani dış dünyada tek tek nesnelerde devinimler söz konusu insana ayırdığımız zaman insanın external, pardon, internal motions diyecek ama içsel devinimler bu yetilerin de ortaya çıkan daha doğrusu duyu organların ortaya çıkan kimi? Devinimler, hareketler. Bu nesneler beni etkilediğinde, bu nesnelerin deviniminden dolayı benim duyumsamam etkilendiğinde benim çeşitli vücudumdaki organları, bitsel organlar duyumsama yetileri bu hareketlere bir tepki veriyor. Bir hareket. Kendileri bir hareket ortaya koyuyorlar. Bu duyumsama dediğimiz şey tam da bu hareketin kendisi. Şimdi sözlerime ben heyecanlanıyorum, heyecanlandığım için kalbim çarpıyor değil. Bir nesne beni etkiliyor, kalbim çarptığı için bunun farkındalığına vardınma heyecanlanıyorum diyorum. Aslında kalbim bir duruma tepki veriyor, i̇şte hareket ederek çarpıyor, çarpıntım tutuyor söz gelime. Ve ben bunun sonucunda heyecanlandım diyor. Yani heyecanlandığım için kalbim çarpmıyor. Şimdi bu duygulanımlar, e, duyular değil ama duygulanımların temelinde işte öfke, arzu, nefret, sevinç. Bunların temelinin hepsinde bilginin de kendisi, felsefeyle bilgiyi aynı, bilimsel filozofiye aynı şey olarak ele alınacak hepsinin temelinde bu duymsaldan ortaya çıkan imgeler var, bunlara sensi diyor imgeler. Şimdi aslında ben renk gördüğümde, rengi gördüğümde renk dediğim şey benim gözümün gözümü etkileyen objeye verdiği tepki. Gözüm bir tepki veriyor, bir devinim ortaya koyuyor ve bu devinim sonucunda ben renk görüyorum. Şimdi Felselemesinin bir nedeni var, o yüzden imge aslında sens dediğimiz şey. Şimdi bu kısmı biraz hızlı geçeceğim. Evet. Evet. Buradan şuraya varacağız. Şimdi insanın duygulanımlarına, yani passions dediği şeylerin, bunun iki temel passions'dan bahsedecek, iki temel ıı, duygudan sürdürülecek. Bunlardan bir tanesi arzu, desire. E, bunu epithet olarak da ya da iştah olarak da e, kimi zaman geçiriyor. İştah ve aversion, yani bir şeyden sakınma, uzaktırma bunda nefretle bir şeyden yönelim ve bir şeyden kaçınma olarak ele alıyoruz. Şimdi bizim bütün düşüncelerimizin, yardımcılarımızın ve hatta bütün eylemlerimizin, özellikle istemli eylemlerin, yani yaparak, kendi iradenizle, kendi istememizle, ülkesini kendi istememizle ortaya koyarak bütün ifa ettiğimiz eylemlerin temelinde bu ingeler var. Kendisi dediği. Yani sens, e, durumsamanın kendisi yatıyor. Şimdi özellikle istenli eylemler söz konusu olduğunda, Şimdi her şey devinim dedik. İnsanda iki tür devinim söz konusu. Bunlardan bir tanesi White Morsion dediği yaşamsal devinim. Bu kişinin çok kontrol edemediği, hatta dönümsamasına da sahip olmadığı bir devinim. Kan dolaşımı, nefes, kalbin atması gibi çok müdahale edemediğiniz ve sürekli olan devinimler. Bir de e, İstamil'e eylemlerden oluşan devinimler var. Yani İstamil'e eylemlerin kendileri var. Sonrasında yerine yürümek, konuşmak, çalışmak gibi çünkü bu istenme eylemler söz konusu olduğunda bu istenme eylemlerin hepsi daima bir şeye yöneliyor. Ya da bir şeyden kaynaklanıyor. Bunlara baktığımızda diyor, çalışmak ne çalışmak, gitmek nereye gitmek, hangi yöne gitmek gibi. Yani bu eylemleri öncesinde hep devindiren, yani beni devindiren bu eyleme yol açan mutlaka bir şey söz konusu. Günde daha çok ilişkisi daha da bir sana var, sense var, buna imagination diyecek imgeler var, öncesinde imgeler var. Şimdi eğer bu imge, yani bendeki hareket bu imgenin kendisine ya da bu imgenin dış dünyadaki karşılığına yöneliyorsa bu arzu diyecek, yani iştah. Eğer bundan kaçıyorsa, gene bir söz ediyor, bir kaçınma söz konusuysa bu da sakınma ya da işte nefret. Şimdi iştahla e, sakınma, açılma yönelme, kaçınma, diğer bütün duygulanımlar, e, bizim gündelik yaşamda yaşadığımız, hissettiğimiz, tüm duygulanımların hepsi bu iki temel duygulanımdan ortaya çıkıyor. Şimdi bizim düşüncelerimizin, yarınlarımızın temelinde de aslında bu patience dediğimiz şeyler var. Şimdi öte yandan iyi ve kötü kavramına gelirsek, buradan yavaş yavaş neden toplumsallığa geleceğiz, neden toplumsallığa ihtiyaç duyduğumuza geleceğiz. İyi ve kötü, ee, yine bu benim sakınlığım veya kendisine yönelttiğim şeylerle ilgili. Arzu ettiğim şeyler, yani bu benim bir nesneye doğruysa, bunun bir nedeni var. Bu şeyler benim için iyi olan şeyler ya da bana iyi görünen şeyler, appearance diyor bana iyi görünen şeyler ya da kendisinden iyi geleceğini düşündüğüm şeyler. Öte yandan sakınma, yani bu da bir devinim. ama nesneye değil, kaçınma olarak sakınma, ondan uzaklaşma olarak bir devinim. Bu da e, nefret, uzaklaşma ya da kötü, iyi ve kötü kavramı e, Hobbes'e göre tam da bu passion'ların temeli üzerinde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Faydalı olanlar da, zararlı olanlar da yine benim bu kaçımla iştah duyduğum veya kaçındığım şeyler temeli, bu duygulamalar temeli üzerinde ortaya çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman bilimi bir kenara koyuyoruz. Çünkü host için bilim veya felsefe dediğimiz şey kanunlardan yola çıkmak. Bu ayrı bir iş. Ama gündeliklik içerisinde aslında her kişi iyi ve kötüye ilişki bir kanuya sahip. Ne demek kanun? Yani aslında bana göre iyi olan şeyler, bana haz veren, dolayısıyla bundan hazsı da haz veren şeyler, iyi şeyler, acı veren şeyler, kötü şeyler, iyi ve kötü tanımlı kişiler bunlardan yola çıkarak, bu duygulanımlardan yola çıkarak geliyor. Şimdi dolayısıyla bu haz, iyi, kötü, yararlı, zararlı olan şeylere ilişki, aslında bu duyumsal temeli üzerinde zaten zorunlulukla böyle, bunlar değişiyor çünkü ee, her kişiye aynı şey faydalı değil. Ya da her kişiye aynı şey haz vermiyor. Her kişiye aynı şey acı vermiyor. Ya da aynı biçimde haz veya acı vermiyor. Bu zaten duyumsama temelinde ele alındığında, varalanma duyumsama temelinde ilişki kurduğumuz zaman zorunlulukla böyle. Ee, tabii e, Hobbes'a göre antiknağında gördüğümüz düşünürler aslında hep bu kısmının bir üstüne çıkmak isterler. Bilgi için evet duyumsama zorunludur ama başka bir şey daha yapmak gerekir. Bu e, bana göre, sana göre kısmını e, aşmak için yani hep gerçek anlamda bilgiye ulaşmak için başka bir şey daha yapmak gerekir ama opusta bunu göremiyoruz. E, zaten onun için mutlak bilgi mutlak diyor, mutlak bilgi yok. E, akıl her zaman yanılıyor ve bizim e, yargılarımız çoğunlukla hep opinion, yani kanı olarak kalıyor. Zaten bütün sıkıntı da, insanlar arasındaki bütün sıkıntı da buradan ortaya çıkıyor. Bu kanıdan ortaya çıkıyor. Çünkü belli bir yerde düşünsel olarak ya da e, bir arada olamıyoruz, anlaşamıyoruz. Anlaşmazlıklar hep de bu sanılar nedeniyle ya da kanı, sanı deneyeyim, sanı yanlış oldu bu kanılar. Hobs'ın opinonun nedeniyle ortaya çıkıyor zaten. Şimdi dolayısıyla toplumsallık bir zorunluluk Hobs'la, şimdi nasıl geleceğiz, bir durum tasarlıyor. Şimdi şunu görüyorum, Hobs'un bir kere felsefesinde daha doğrusu toplum sözleşmesine ilişkin görüşlerinde, korku bu duyguların bu çok önemli bir, yerde olduğunu görür. Onda kendisinin yaşadığı politik, kamusal alandaki bu konu çok etkisi var. Çünkü çok uzun süren bir zaten iç savaş söz konusu. Ve tabii ki politik birlikteki ilişkin, devletin ilişkin ya da bu türden bir ilişkin görüşlerini kendi bu deneyimleri elbette çok yönlendiriyor. Şimdi korku kavramı e, şurada devreye giriyor ki şimdi birilerine ilişkin ya da bir aradalıklarında anlaşmazlıkların nedeni bu sını, yani belli bir şeye ilişkin sınıları olduğu için, bu noktada bir e, ortak noktaya varamadıkları için kişileri bir arada tutan şeyin korku olduğunu söyleyecek. Yine burada temelde Korku, karşıdakinden korku. Hatta diyecek ki en uzun süreli toplulukların ya da en güçlü bir aradalıkların, politik devletlerin aslında kişilerin birbirlerinden korkmalarından, yani büyük korku duymalarından ortaya çıktığını söylüyor. Kişiler bir arada tutan şey korku. Çünkü korku şu demek, yine baktığımız zaman sakındırılmaz bir şey, çünkü bir kötülüğün geleceği bir şey. Yani yaşamımızı engelleyecek bir şey demek. Ya da yaşamımızı engelleyecek olan bir şeyin görünüşü demek. Ya da bunu görmemiz demek. Şimdi bütün mesele bu şey demiştim vital motion, yaşamsal tamam. e, devinim. Bütün mesele aslında bizim bu iyi, kötü e, işte faydalı, zararlı dediğimiz her şey bu yaşamsal devinime katkıda bulunanlar. Yani aslında yaşamımızı devam ettirmemizi fiziksel olarak ama hayatta kalmamızı sağlayacak olanlar değil, hayatta kalmamızı yani bizi varlıktan yoksulur yaşamımızı sonlandıracak. Yani bir yaşamsal debinime engel olacak, sıkıntıya sokacak her şeyde kötü diyoruz aslında. Ee, şimdi toplum sözleşmesine gelirsek ben metimden biraz notları almışım. Şimdi bu Leviathan'ın bir var e, yapı kredi yayınlarında. Hiç de fena bir çevresi değil. E, fakat e, bazı kavramlarla ilgili sorunlar karşımıza çıkabiliyor. E, işte cümlelerin kayıtları ile ilgili sorunlar karşımıza çıkabiliyor. E, siz bundan sonra okumak e, isterseniz İngilizcesiyle PDF'ni filmi bulabiliyorsunuz. Hatta e, öğrenciler için Revised Edisyon metinler de var. Bundan da faydalanabilirsiniz. Şimdi e, toplumsallık bir kere onu bir edirteyim. Aslında antik inanda çoğunlukla e, doğal bir yapı yani politik bir ilgililik doğal. insanın doğasında yer alan daha doğrusu yapısında, ruhunda yer alan kimin var olmakla belirlenileri. Yani nasıllıklar nedeniyle ortaya çıkan bir birliktelik, politik bir birliktelik. Fakat Hobbes'te gördüğümüz bu birlikteliğin yapay bir birliktelik oldu. Yani sonradan bir zorlamayla, hmm. dış koşulların hmm. zorlamasıyla insanların artık zorunda kaldı bir araya gelmek zorunda kaldı bir sözleşmeyle, hatta ahitle ortaya koydu bir bir aralık Bu anlamda yapay. Antiklinonu eleştirecek, hatta diyecek bu doğal bir şey olsaydı zaten o zaman barış ayramak zorunda kalmaz. Yani insanları bir arada tutmak için e, bir şey lazım. Bir dış etken, bir dış güç, bir orta güç, hatta bir korkutucu güç gerekiyor. Çünkü kişiler korkuttukları zaman, ancak ve ancak korkuttukları zaman, yani kendi o yaşamsal devrimlerine zarar gelecek bir şeylerin olduğunu gördükleri zaman belirli türden eylemlere yöneliyorlar. Onun dışında tamamen e, kanılarla, e, hatta buna doğal duygulanımlar diyecek, doğal duygulanımlarla e, çok küçük bir yaşam, kısa bir yaşam yaşamak zorunda kalıyorlar. Şimdi dolayıza, toplumsal zorunlu insan için neden zorunlu? İnsan bu yapısına baktı, bütün idelerinin, düşüncelerinin, kanılarının, e, bilir adalıklarının bu passion, yani duygulanımlar üzerine kurulduğunu gördü. Onu belirledi. Şam buna doğa durumu diyecek state of state of nature doğa durumu diyecek ya da nature condition diyecek bu doğa durumunda doğa durumu dediği şey tam da insanları nasıllar böyle yaşadıkları bir durum aslında bir durum tasarlıyor İnsanın bu yapısal özelliklerinden yola çıkarak şimdi Yaşa, yaşamın nasıl olduğunu ele alacak ve e, devletin ya da politik birlikteliği ya da aslında devletten anladığı ortak bir güç, korkutucu bir güç bunun neden zorunlu olduğuna gelecek. Şimdi baktığımız zaman insanlar anlaşamıyor. E, korku e, temel e, duygulanımlardan biri. E, yani <gülüyor> Buna bakıyoruz, şimdi bütün insanlar doğa bakımından, yapıları bakımından eşittirler ilk ilk e, ilkesi bu. Şimdi doğa insanları bedensel ve zihinsel yetiler bakımından, olanaklar bakımından eşit yaratmıştır. burada şunu söylüyor, eşit değiliz. E, ama e, işte bedensel olarak güçlü olan bir kişi, e, daha doğrusu bedensel olarak güçsüz olan bir kişi, bir e, akıl numarayla e, kendinden güçlü birini alt edebilir. Böyle bir denge var. Doğa bunu sağlıyor bize. Aslında hepimiz yetiler bakımından, bu bakımdan eşitleniyoruz. Şimdi bu eşitlik iyi gibi görünen, bu eşitlik aslında doğal durumunda hiç de e, iyi şeylere yol açmayacak. E, şimdi ikinci önermeye geliyor. Eşitlikten güvensizlik doğar. Şimdi yaşamımız şununla geçiyor, yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Aslında en temelde bu var, o e, vital motion, yaşamsal devinimi devam ettirme çabası. Yani hayatta kalma çabası. Hepimizin için olan şey bu. Bunun için de araçlara ihtiyacımız var. E, bu araçlarla ilgili de e, iyi olduğunu düşünüyoruz, yararlı olduğunu düşünüyoruz bu araçların. Aynı, farklı kişiler de aynı araç da aynı objeler, nesneler üzerinde aynı şeyleri düşünebiliyor. Şimdi iki kişi dolayısıyla bir nesneye yaşama için yararlı olduğunu düşündüğü, katkıda bulunacağım düşündüğü nesne söz konusu olduğunda ve buna aynı anda sahip olamayacağı durumda bir mücadele içine giriyor. Çünkü yaşamsal bir şey, yaşam için önemli bir şey. E, bu noktada kişiler aslında bir e, strife, yani mücadele, savaş durumuna yavaş yavaş girmeye başlıyorlar. Birbirlerine mücadele içine giriyorlar ve güvensizlik duyuyorlar. Şimdi tabii şunu unutmamamız lazım. Bir kere doğa durumu ne? Devletin olmadığı durum. Ne demek devletin olmadığı durum? Yasalar yok. E, bir ortak güç yok. Aslında buradan adalet, adaletsizlik tanımları henüz yapılmış. Çünkü MOPS'a göre adalet ve adaletsizlik de devletle birlikte, yani sözleşmeyle birlikte gelen, yasayla birlikte gelen bir tanım yapacaksınız. Bunlar adaletlidir, bunlar adaletsizliktir. Daha doğrusu bunlardan sakınmalıdır, bunlar yapılmalıdır, bunlar yapılmalıdır diye bir yaptıktan sonra biz adalet ve adaletsizlikten söz edebiliyoruz. Bundan önce böyle kavramlar henüz yok. Buna göre de eylemler gerçekleşmiyor. Ee, yasanın olmaması demek, bir korku usulünün olmaması demek, o böyle Çünkü yasayla birlikte cezalandırma dediğimiz şey ortaya çıkacak. Kişi yasa, yasa, yasa, yasanın yasakladığı şeyi yaptığında bir ceza alacak. Bunun korkusuyla zaten başka türden eğleyecek. Bunu korkusuyla yapmayacak. Bunun korkusuyla doğal, e, işte buna hırs diyor, öfke diyor, e, insan kayırma diyor. Bir sürü o temel uygulamalardan yola çıkan, onlardan çürüyen kimi şeyler. negatif şeyleri. Bunları ancak bir korkutucu güç olduğunda, bir etkin güç olduğunda, bunları yapma, yaparsan başına şu gelir diyen bir güç olduğunda yapmıyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle bir durumdan söz ediyoruz. Yani ortak bir gücün olmadığı, genel bir gücün olmadığı, cezalandırmanın olmadığı ve adalet ve adaletsiz olmadığı bir durum. O yüzden bu eşitsizlik, pardon yani eşitlikten güvensizlik doğuyor. Çünkü her kişi benim yaşamımı devam ettirmek için benim için bir tehlike <gülüyor> durumunda. Çünkü benim o nesneye ihtiyacım varsa yaşamımı sürdürmek için, onu elde etmek istiyorsam karşımdaki kişi de aynı nesneyin için aynı şeyleri, aynı yargıları sahip, aynı duygulanımlara sahip aynı ağrı edilmesine gerek yok. O durumda herkes benim için de Çünkü böyle bir durumda zaten herkesin her şeye hakkı var. Bir de mülkiyetin de olmadığı bir durumdan söz ediyoruz. Yani kimse hiçbir şey için benim diyemiyor. Herkesin her şeyde hakkı olması demek şu anlama geliyor. Hiç, hiçbir şeyde hakkımın olmaması demek bir yandan. Yani hiçbir şey sahipleniyor. yaşamını korumak için e, kendi gücü, yetileri e, çay istediği şeyi yapma hakkına sahip. Yani bu herkesin her şeyde hakkının olması öyle bir hak ki kişilerin bedeninde de hakları var. Yani kişileri öldürebilirim, esaret ağzını alabilirim. Aynı şekilde tabii ki aynı şey benim başımda bu durumda hiçbir eylem adaletsiz veya adalet değil. Çünkü aslında ortak bir iyi tanımımız yok. Ortak bir kötü tanımımız yok. Bir fikslenmiş tanım yok. Bir belirleme yok. Her şey bundan kaynaklanıyor. Sırf bir şey sorabilir miyim? Sıfır kültürün olduğu bir ortam mı her şey? Evet henüz kültür de olanaklı değil. Evet. Yani çalışma olanaklı değil çünkü. Oraları gireceğiz. Böyle bir durumda çalışma olanaklı değil zaten. Yani benim emeğimi sahiplenme olanaklı. çünkü çalışmak, işte o bütün insan dünyasını oluşturan şey. Bunun temelinde industry diyor. Buna. Hop. Ee, çalışma diye çevirebiliriz. Ya yani işleme, dünyayı işleme. Bu olanaklı değil. Evlet olmadıkça herkes, herkese karşı daima savaş halindedir. Ee, bu korkunun ne kadar temel olduğundan bahsettik. İnsanlar onları korku altında düşüyor, ortak bir güç olmadıkça savaş durumunun içindedir. Şimdi observer'e savaş durumu mutlaka fiziki, böyle taşla, tüfekle olan savaş durumu değil. Sürekli tetikte bekleme durumu da savaş durumu. Yani herkesin herkese tehdit oluşturması, o işte psikolojik savaş dediğimiz günümüz tarihinde, o psikolojik durum, tetikte olma, bir saldırı bekleme ya da işte saldırmayı hayal etme, bu durumun hepsi bütünüyle savaş durumu ve bu sürekli bu durumda. Yani e, işte tam da bu nedenle zaten bu zorunluluk toplumsallığa ilişkin zorunluluğu tam da bu savaş durumunun sürekliliğinden ortaya çıkacak. Savaş durumunun zararları, yani buradan işte bu mücadele insanlar arasındaki bu e, sürekli mücadelenin kimi sakıncaları var. Ee, çalışmaya yer yok. Ee, çalışamıyoruz. Çünkü ben bir toprağı biçiyorum. Oradan bir ürün elde ediyorum. Kendime bir barakada yaptım. Sığındım bir yere. Ee, fakat bunların hiçbiri sahiplenemiyor. Çünkü herkesin her şeyde hakkı var. Yani herkes kendi aklıyla, yetisiyle, yargı yetisiyle uygun gördüğü, yaşama için uygun gördüğü şeyleri yapma hakkına sahip. Öte yandan tek tek maddeler, objeler, araçlar, bunların üzerinde de hepimizin hakkı var. Yani mülkiyetin olmanızı demek bu demek zaten. Dolayısıyla çalışma yok. Bundan şuna varıyor, kültür yok, ticaret yok, sanat yok. Hatta yazı bile olanaklı değil. Hopp'sa böyle bir durumda. Çünkü bundan yani, neyse... İnsan dünyası olanaklı değil. Bu insan dünyasının içinde yer alan hiçbir şey savaş durumunda olanaklı değil. Çünkü çalışma olanaklı değil. Kişiler, ben ekip içtiğim zaman o ürünü bir gelip, e, benimden aldığı zaman, alınmayı işgal ettiği zaman bir süre sonra bunanmaksız olduğunu düşünce her şey işgal üzerine kurdu. Her şey bu mücadele üzerine, işte kişilerin elinden var olan şeyleri almak üzerine bildiğiniz bir savaş dönümü. Savaş durumunda hiçbir şey adaletsiz değildir. Buna temel yasa ama yasa dediğimiz aslında bir tanım. Şimdi doğal yasalarına da gelecek bir de pozitif yasalar var. Yani daha sonra insan elinden çıkma, bir araya gelerek ortaklaşa kurduğumuz sözleşmeye dayanılan yasalar var. Ee, bunların hepsi aslında bir tanım demek, yani bir iyi ve kötü tanımı, bu toplumsallık için, daha doğrusu yaşamımızın devamı için nelerin gerekli olduğu, nelerin yapılması veya nelerin yapılmaması e, gerektiğine ilişkin bir tanım edecek yasa bana. Bu olmadığı sürece, ama bunun sonunda da bir ceza var, yani bir korku unsuru öteye anlayası. çünkü yasa bir emir. Ya yapacaksın diyor, ya yapmayacaksın diyor. yani bir cezalandırma var, bir korku unsuru. Ee, hep tekrarlıyorum, yani o korku olmadıkça zaten kişiler akıl uyumu pek eğilimliyorlar. Hep şimdi doğal yasalarını akıl verecek, daha doğrusu beni barışa yönlendirecek şey akıl olacak ama bunun harcı korku olmadığı zaman yine bir duygulanın, ee, beni barışa götüren şey, toplumsallığa götüren şey temelinde korku olacak. İnsan barışa yönelten duygulanımlar. Şimdi tamam, duygulanımlarımız var ama elbette insan bundan ibaret değil, insanın aklı var. Akıl şuna yarıyor, akıl tanımları diyor ortaya koyuyor. Yani akıl yanılmayan, e, her zaman doğru olan bir yeti değil, her zaman yanılan bir yeti. Tanımları ortaya koyuyor akıl. E, ve insan aklını, yani insanları diğer hayvanlardan ayıran şey öngörü neden sonuç ilişkilerini ortaya koyabilmesi. Şimdi bu durumda bu sefil e, işte söyle insan yaşamın yalnız yoksul, kötü, yabani ve kısadır. Tam da o yaşamsal şeyle çelişen bir durum bu. Yaşamsal birininle o yaşamın devamı isteğiyle bunun arzusuyla çelişen bir durum savaş durumu. Şey, i̇nsan kısa bir varolun olarak neden sonuç ilişkilerini ortaya koyarak öngörüde bulunarak şunu görüyor, bu barış durumu, ve savaş durumu devam edemez. Benim barışa yönelmem lazım. Yani bu savaş durumunu sonlandırmam lazım bir biçimde. Aksi halde yaşamım devam etmeyecek. Yani tamamen uğraştığım şey, çünkü onun için uğraşıyorum, Savaştı, savaşmanın nedeni de bu. Yaşamımın devamı için iyi olan şeyleri elde etmek, yararlı olan şeyleri elde etmek ki yaşamım devam etsin istekle, bu arzuyla, bu mücadelelerle çelişen bir durum. Akıl dolayısıyla, ama bunun e, temelinde de yine belli durumlar olacak. E, ölüm korkusu. Bunlardan bir tanesi. Rahat yaşam için gerekli olanları elde etme arzusu. Gerekli olanları kendi çabasıyla e, elde etme umudu. Şimdi bir Yaşamımın ölüm korkusu, yaşamım için gerekli olan şeyleri elde etmem lazım ki yaşamıma devam edeyim de ama bunları da kendi emeğimle elde etmem lazım. Ben de mülkiyet istiyorum. Toprağa ekip biçtiğim zaman, çıkan ürünü kendi emeğimle ortaya koyduğum için o ürünü sahiplenebilmek istiyorum. Ancak o zaman rahat yaşam yaşayacağım. Öyle şükür bunun koşullarını gösteren, tamam, Barışı sağlamam lazım ama nasıl sağlayacağım kısmını bana gösteren akıl. Akıl bana ilkeler, genel kuralları ortaya koyacak. Bunları da doğa yasaları diyeceğiz. Akıl insanların üzerinde anlaşabilecekleri elverişli barış durumunun hükümlediğini, kurallarını, ilkelerine verir, şunları şunları yaparsan veya yapmazsam barışı sağlarsın. Bunu bana akıl verecek. Doğa yasaları dediğimiz kadar doğal? İnsan aklının ürünü yani ee, pozitif yasalar gibi bir sözleşmeye dayalı değil ya da bir konsensusa dayalı değil. Tamamen insan türettiği, e, içinde bulunduğu koşuldan ötürü türettiği yasalar. Birinci ve ikinci doğa yasaları. Şimdi bu doğa yasaları çok temel iki yasa ayrım yapıyor. Hak ne demek? Şimdi doğal durumunda bir sorun var. Zaten bir hakkımız var bizim ve özgürlüğe sahibiz. Tüm mesele, tüm sorun buradan ortaya çıkıyor. Yani tüm anlaşmazlıkların devamı, o savaş durumunun devamı bu bizim doğal hakkımızdan ve özgürlüğümüzden ortaya çıkıyor. Şimdi doğal hak dediğimiz kendi doğasını korumak, yani hayatını korumak için herkesin kendi gücünü istediği için de kullanma ve kendi yargısı ve aklı tarafından, bu amaca en uygun yöntem olarak gördüğü her şeyi yapma özgürlüğüdür. Hak diye özgürlük. Yapabilirim, yapmayabilirim. İkisini de içeriyor. İstemediğim şeyleri yapmam, yani yararlı bulmadığım şeyleri yapmam, yararlı bulduğum şeyleri yaparım. Şimdi doğa doğal olarak biraz bahsettik aslında o insanların bedenlerinde de hakkın olması. Yani o tehlikeyi sonlandırmak için kişiler esaret altına alıyorum, öldürüyorum, e, tamamen kendi yaşamımı, e, yaşamımı desteklemek, yaşam alanımı genişletmek için. Özgürlük, dış engellerin yokluğu, yani bu gücü kullanabilmek, aklımı kullanabilmek, uygun gördüğüm yöntemleri kullanabilmek için dış engellerin yokluğu demek. Böyle derin bir özgürlük tanımı, varoluşsal e, bir özgürlük tanımı yok. Postan, e, doğa yasası akıl tarafından ortaya konan ve kişinin kendi yaşamı korumak için zararlı olan ya da yaşamını korumak için gerekli araçları ortadan kaldıran şeyler yapmasını e, ve yaşamı kendileri aracılığıyla en iyi şekilde korunacağını düşündüğü şeyleri ihmal etmesini, iyi. bunu yapmamasını yasaklayan ilke ya da genel kurallardır. Böyle bir ayrım yapıyor. Ee, hak ve yasa arasında bir e, önemli bir ayrım yapıyor. Hak, yapma ya da kaçınma özgürlüğünü barındırır. Yani hakka sahip olduğumuz aslında bir özgürlüğe sahip. Yapma veya yapmama. Ama yasa söz konusu olduğu zaman yasa bir şey belirtilecek. Ve ya yapmayı salık verir ya da yapmamayı salık verir. Yasa bunlardan birini seçer. Yapılması gereken şeyleri seçer, onları emreder ya da yapılmaması gereken şeyleri seçer onları emreder. Burada bir özgürlüğümüz yok yasa söz konusu olduğu zaman. Şimdi akıl bize yasa veriyor. Yani burada özgürlüğümüz yok mu demek O Hayır, akılın verdiği yani doğal yasaları söz konusu olduğunda böyle bir yaptırım yok. Yani yaparım, ya akıl bana o yasaları veriyor ama bana gösteriyor, şunları yapmamasın. Çünkü yaşamın için zararlı, çünkü senin yaşamını sonlandıran şey bu. Ben de bunu yapmayı tercih edebiliyorum. Bir otorite yok. Bu konuda bana korku sağlayacak, bunu yapmam beni bundan yapmaktan alıkoymamı sağlayacak hiçbir şey yok. O yüzden doğa yasalarının yanında bir şey daha gerekecek. Yani devlet tam da bu yüzden yeri. İnsan aklıyla bu barış durumunun zorunluluğuna ve bunu sağlayacak koşulları, koşulların temeli olan ilkelere ulaşıyor. Ama bunların geçerli diye pratikte uygulanması garanti olmuyor maalesef. Yine bir korku unsuru gerekecek. Çünkü birinci doğal yasası, doğal hak dediğiniz, bu tekrarlarsak herkesin her şeyde hakkının olması. Hem elan bakımından, hem tek tek var olanlar bunları elde etme, bunları elde ederken kullanacağım yöntemler, araçlar, işte başkalarının bedeni. Tüm bu bakımlarda her şeyde. Hakkım var. Çünkü birinci doğa yasası, bütün mesele de buradan ortaya çıkıyor. Bu hakların bölünmesinden ortaya çıkıyor. Ee, haklar herkeste. Ee, ya da belli onlardaki kişi öte yandan yargıç. Yani e, karşıdakini söz cezalandırırken kendi uygun gördüğü yöntem kuruluyor. Yargıçlık da yapıyor. Ee, hangi yöntemin uygun olduğunu belirlerken yine kendi aklına kendi istemesine danışıyor. Ee, şimdi bir doğal yasası şu ölüşü aramak ve onu izlemek. Ölüşü aramalıyım diyor akıl bana. Kendime diyorum ki böyle gitmeyecek. Ben zaten korku içinde yaşıyorum. Ee, yakın zamanda da ölürüm herhalde. Ama ee, Dolayısıyla barış dediği yani savaş durumu dışındaki durum diyecek. Yani bir savaş durumu tanımı yapıyor. Bunun da dışındaki tüm durumlar barış durumudur diyor. E, yazanın bütünü şu, herkes elde etme ve umudu olduğu sürece barış için çabalamalıdır. Onu edemediğinde savaşın tüm yardım ve yararlarını arayabilir ve kullanabilir. Şimdi hala doğal durum. İkinci bölüme bakarsak, ikinci bölüm hala doğal hakkımı kullanmamla nasıllık veriyor. Neden? Çünkü amaç yaşam, hani hayatta kalmak. Yani Antik Yunan'daki o iyi yaşam şeyi göremiyoruz Hobbes'ta. Ee, i̇yi yaşam, erdemli yaşam değil. Hemen zaten devletin amacı da ya da politik birlikteliğin amacı da kişisel güvenlik olacak. Kişisel güvenlik ve mülkiyetin kurulması. Böyle ee, erdemli yaşamak, iyi yaşamak da önce bir yaşamamız lazım. Onlar sonradan gelir. Birinci kısım şimdi işte, mümkünse diyor, yani olanaklıysa barışsal. Olanaklı değilse sambarış ölüyorsun. Bunun için gereklilikleri yapıyorsun ama karşı tarafını yapmıyorsa e, ya ölürsün ya esaret altına alınırsın ya da işte kurduğun yaşam e, düzen ki kurulabiliyorsa bunların hepsi alt üst olur. Dolayısıyla yani yine o yaşamın devamının e, o yaşamsal devlimin devamıyla ters düşen şey. O yüzden ikinci kısımda diyor ki sağlayamadığın zaman bunu, barışı koruyamıyorsan bunu sağlayamıyorsan savaşın nimetlerinden faydalanmaya devam et. Yani savaşın nimeti de şu doğal hakkı, bu özgürlük. Bunu devam ettir. İkinci doğa yasası. Bundan ikinci doğa yasası türetiyor akım. Bir kişi başkaları da böyle istediğinde barışı ve kendine korumayı istiyorsa her şeyi ilişkin hakkını bırakmanın gerekli olduğunu düşünecek diyor. Ve başkalarına karşı kendisine karşı başkalarına tanıdığı kadar bir özgürlükle yetinecek. Hakkı bırakmamız gerekiyor. Hangi hakkı? Doğal hakkı. Her şey, herkesin her şeyde var olan hakkını bırakması gerekiyor. Fakat bunun karşılıklı da olması gerekiyor. Şimdi bir nesne söz konusu diyor ki tamam ben bundan sana engel oluşturmak, bak değil mi özgürlük o bir yandan da engellerin olmamasıydı. Ben asıl doğal durumunda özgür ama bir yandan da özgür değilim. Çünkü daima bir dış engel var benim için, bir şeyle iletmetimede. Ee, bir yaşam için gerekli olan, destekleyici bir var olana yöneliyorum ama hep bir dış engel var. Bir anlamda özgür değilim aslında, özgürüm ama değilim. Her şeyde hakkım var ama hiçbir şeye benim diyemiyorum, hiçbir şeyde hakkım yok bir yandan. Böyle bir e, paradoksal, kaoslu bir durumun içerisindeyiz. E, dolayısıyla dediğim şu şunu söylüyorum, ben bu hakkımı bırakıyorum. Ve belli bir özgürlüğüm, yani bu konudaki özgürlüğüme her şeyi yapma, senin bedenin üzerinde olan, yaşamın üzerinde olan, şu beklili üzerinde olan hakkımı bırakıyorum ben. Sandış engel olmaktan da çekiliyorum. E, bu netince şey aslında şunu indirleyebiliriz bu aslında tüm doğa yasalarını indirleyebiliriz meşhur kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmaya da kendine yapılmasını istediğini e, istediğin biçimde başkalarına eyle şimdi hakkı bırakmak nasıl olacak iki türlü olacak o. E, bir tanesi feragat ederek e, faydanın kime geçeceğini önemsemeden Şimdi bizim tüm eylemlerimizi yönlendiren savaş durumundaki mücadelemizi de hakkı bırakırken veya devrederken yaptığımız şeyleri de yönlendiren hep bir fayda ve iyi. Yani bana bir fayda geleceğini düşünüyorum, bir iyi geleceğini düşünüyorum, bunun için yapıyorum. Zaten yapmazsam, bunun için yapmazsam hiçbir anlamı yok eylemlerin. Ee, Periagat ettiğim zaman hakkı bırakıyorum. Kime o faydanın, kime geçeceğini, o şeyden bıraktığım, üzerinden hakkımı çektiğim şeyden kime faydalanacağı benim için önemli değil. Devretmek ise, devri bir kişiye veya kişilere devretmekle oluyor. Şimdi bu hakkı bıraktığım veya devrettiğim anda, şimdi devlet dediğimiz, e, Commonwealth dediğim, Gobs'un e, hakkı devretmekle ortaya çıkacak. Çünkü hakkı bırakmak, yine hiçbir anlam ifade etmeyecek. Öte yandan karşındaki de hakkın haklarını bırakması yine savaş dönüyor, devam ediyor. Öte yandan doğa durumunda istediğimiz kadar sözleşme yapalım, istediğimiz kadar anlaşalım, istediğimiz kadar tamam haklarımızı bıraktık diyelim, yine her kişilerin için bir tehlike oluşturuyor. Yani doğa durumunda zaten yapılan tüm sözleşmeler, tüm hak devirleri, yasalar olmadığı sürece bir otorite, tek bir otorite, mutlak bir otorite olmadığı sürece geçersiz. Yani buna güvenemiyoruz. Tekrar hep savaş durumuna bizi geri döndüren, insanın yapısına baktığımız zaman, var olanla ilişkisine baktığımız zaman, durunlu olarak savaş durumuna döndüren bir belli koşulların içerisinde buluyoruz kendimizi. Şimdi burada belli var yapıyor. Şimdi kişi hakkını bıraktıysa, bir kere şununla yükümlü, yani akıl bana seni ilkeler vermeye devam ediyor barış için. Tamam, ben hakkımı bıraktım ama, ya da devrettim ikisinden biri. Ee, sonra vazgeçip, ya ben vazgeçtim, hakkımı geri almak istiyorum, sana da saldırıyorum, bunu da senin elinde alıyorum diyemez. Bunu yapmamakla yükümlü, ancak bunu yapmadığımız zaman o barış durumuna doğru gideceğiz ve barış durumunu koruyabileceğiz. Aslında hep savaş durumuna dönüyor. Şimdi akıl ona yükümlülükle ilgili bir tanım veriyor. Kişinin kendi iradesiyle yapmış olduğu bu eylemden, yani bırakma, devletme eylemden ise ödedilir bu durumda. Ancak barış böyle sağlanacak. Şimdi artık bu hak bırakmak veya devletmek noktasında aslında bir tür sözleşme yapmış oluyoruz. Yani karşımdakine, az önce ifade ettiğim tamam ben bırakıyorum diyorum ya da devrediyorum diyorum, o da tamam diyor bir istemli olarak aslında bir sözleşme yapmış oluyor. Şimdi tam da bu andan itibaren artık adalet ve adaletsizlikten söz edebiliriz. Adaletsizlik bu noktada ortaya çıkıyor, adaletsizlik kavramı. Hak belli bir biçimde bırakılmış yani ya bırakılmış, helaket edilmiş ya da devredilmiş olduğunda ödemin aksi biçiminde davranmaktan ortaya çıkan engellerime adaletsizliktir. Artık bir sözleşme nasıl sözedi bildiğimiz için ama hala devleti kurmadık, e, daha hala doğal durumdayız ama aramızda sözleşmeler yapıyorduk. Buna sivil toplum da diyor. Zaten önce sivil toplumlar kuruluyor. Bir de ortak otorite olmadan önce kişiler bir araya gelip kendi aralarında barışı sağlamak istedikleri için ufak anlaşmalara gidiyorlar. Bırakılmayacak haklarımız veya devredilmeyecek haklarımız var. Hep temelde bu vital motion, yaşansal devinin dediğimiz şey yatıyor. Hakkı istenli olarak bırakmak, devretmek karşılığında daima kişiye gelecek bir iyi. Yani bu devretmek karşılığında daima kişiye gelecek bir iyi nedeniyle olduğunda bütün istenli eylemler bir iyiyi amaçlarında kişi yaşamını korumak için dilenme hakkını bırakamaz devletemez. Zaten devlet altında ya da bir egemen söz konusu olduğunda temel olacak şeylerden biri kişi kendisine saldırı yapıldığında işte öldürmek istendiğinde bedenine zarar verilmek istendiği dilenme hakkını kendini koruma hakkını bu karşı tarafa cevap verme hakkını fiziksel olarak veya başka şekillerde bu hakkı hala korur kime ne karşı Çünkü amaç zaten yaşamın devamı. Bunun için bir sözleşmeye gidiyoruz. Bunun için bir birer aradığa e, gidiyoruz. Sözleşme hakkı yani bu doğal hakkın ya da belli bir şey üzerindeki hakkın devlet olduğunda bu doğal hakkı olacak ama herhangi bir sözleşme hakkın, belli bir şey üzerindeki hakkın karşılıklı devredilmesine. Yani ben Allah'ım bir şey devrediyorum. Karşımdaki de bana bir şey devrediyor. Yanlış, ne yapıyoruz? O belli şey değil. Bu bir ahit, covenant. Bu ahit, sözcü aslında devlete karşı gelecek. Yani devlet nasıl bir sözleşme? Şu türden bir sözleşme. Kişi üzerinde sözleşme yapılan şeyin kendi tarafına düşen kısmını gerçekleştirdiğinde ve karşı tarafın kendi payına düşeni belirlenen bir zaman sonunda gerçekleştirmesine izin verdiğinde ya da her iki taraf sonra gerçekleşmek üzere şimdi sözleşme yaptığında kişi açısından bu anlaşmaya da ayıttırılıyor. Şimdi devlet nasıl bir şey? Biz aslında öyle geleceğiz. Bilmiyorum çok. Tamam bitiştireceğim. Ya hızla o zaman. Kusura ee, Devlet de böyle şey. Şimdi egemen tek bir kişiye ya da bir topluluğa diyor, bir meclise, tek bir iradeyi, tek bir görüşü ifade edebilecek bir meclise ya da tek bir kişiye. Çünkü bu tek olması, teke indirgenmesi çok önemli OPS'ta. Çünkü tüm mesela hakların bölümün ortaya çıkıyor. Yani bir çoğunluk yönetiyorsa topluluğu bu Yine e, tutkuların, duygularını, çarpışması demek, farklı görüşler demek. O yüzden tek bir irade, tek bir karar verici olabilir. Bu bir meclis olabilir ama o da tek bir görüş ifade edin. yani tek bir irade, tek bir yargı gücünü ifade etme. Nerede fazla insan var, fazla görüş var demek bu. Ve bu görüşler çatışmasıyla bu e, kanunların çatışmasıyla karşılaşıyoruz. Birimizden teki indirilmek. Şimdi devlet nasıl bir sözleşme? Dolayısıyla akıl. Aslında 19 dokuz tane e, doğa yasası var. E, i̇lk e, dördü işte ikisini ele aldık. Diğerleri adalet ve adaletsizlikle ilgili, yasalarla ilgili. Daha sonra çeşitli uygulanımlar ve işte erdemler diyebileceğimiz insan durumlarıyla ilgili söyleyelim işte merhamet etmeli oluyor, kişi merhamet doğumlu, kişi bir şey aldığı zaman buna eşit bağlanıyor, hakkaniyet doğumlu gibi işte erdem olarak, erdem olarak söyleyebileceğimiz çeşitli insan eylemlerine ilişki bilirli yapılmaması gereken şeyleri ifade eden yasalar. Bana akıl verdiği yasalar. Şimdi dolayısıyla bir egemen seçiyoruz. ona haklarımıza devrediyoruz. Seçtikten sonra bir zaman süresince onun bu toplum sağlığı koruması, beni koruması, beni güvende tutması, benim yaşamımın devamını sağlaması. Çünkü o seçtiğim kişi zaten anlaşmamız böyle. Yani karşılıklı bir şeyler e, alıp veriyoruz. Şimdi sonra şu, e, burayı özetleyeceğim. Devlet olmadığı durumda. Yani, biz, yani hep nazında Leviathan olması yatan bir, bir su canavarı, ejderha, e, karayı kontrol eden e, devlet de böyle bir şey. Hatta bir e, diyecek ki bir insan öte yandan devlet. Korkutucu bir güç. Kontrolü elinde tutan korkutucu bir güç. Şimdi bu hep korku temelde e, bunu söyledik. Hep korku. Yani insanı aklı uygun eğilme yönlendiren şey korku mu? Korkudan e, kastımız Şöyle, gelecek bir zarar, yaşam sonlandıracak bir şey, bunun öngörüsü, bir şeye gelecek, bir benim yaşamı sonlandıracak, bundan korkuyorum, o yüzden aklı uygun eylemeye yönlendiriyorum ki yani. Dolayısıyla doğa yasaların garantisi yok buradıkta. Yani bunları kişiler korkutucu, o ceza verici, cezalandırıcı, ceza sistemi olmadığı için, yasaların henüz olmadığı için, bunların garantisi yok barış durumunun devam ettirmek açısından. Sadece karşılıklı güven ahitleri yapılabilir. Ee, bu da doğa durumunda herkesin her şeyde hakkı olduğu için geçersizdir. Yani bu hak devam ediyor. Ben sözleşme yapıyorum ama e, güvene dayalı bu hak devam ediyor. Dolayısıyla o kişi benim için e, yine bir güvensizlik unsuru, yine bir e, tehlike olarak, e, tehlike olma devam ediyor. Üçüncüsü, şimdi hakkı bıraktık, dolayısıyla bir sözleşme yaptık ve ahit yaptık karşılıklı. Üçüncü doğa yasası şu, e bunu devam ettirmem lazım diyor akıllı. Yani bu sözleşmeyi aykırı davranmam gerekiyor. İşte davranırsam zaten savaş durumuna tekrar anında geri dönüyorum. Tam da buradan adalet ve adaletsizlik kavramları çıkacak. Adaletsizlik, ahidin yerine getirilmemesi, adalet, adaletsiz olmayan her şey. Yani e, ahide uygun olan her şey, sözleşmeye uygun olan her şey olacak. Şimdi biraz e, şimdi devlete gelirsek, kız egemenin özellikleri, uyruk, e, buna bakacağız. Bir kere devlet yapay yapı, bir yapı, sözleşme ve korkutucu bir güç, genel, kapsayıcı bir güç. Ee, az önce söyledim, ee, mutlak monarşi, evet, şimdi üç temel yönetim biçimi ortaya koyuyor, zaten belirliyor. Ee, <gülüyor> monarşi, aristokrasi ve demokrasi. Bunlar en zararlı elbette de demokrasi olacak çünkü çoğunluğun yargı gücü devrede burada, çoğunluğun kararları devrede. Bu yine bizi savaş durumuna götürebilecek bir şey. Hep kişi de olacak yönetim çünkü hakların devredilmemesi derdi. O egemen öyle ki yasamayı, yürütmeyi, uyruklarına nasıl eğitim verileceğini, nasıl cezalandırılacaklarını hepsini belirleyen kişi. Hatta bir uyruğun altına girdiğiniz zaman oradan çıkmak, o devletten çıkmak çok zor. Ancak başka bir egemen gelirse, işte alt edersi uyruğu ya da esir düşersiniz bir yere esir düştüğünüz zaman o uygun egemenliğinden, pardon, o egemenin uyrukluğundan çıkıyorsunuz. Bunun böyle olması gerekiyor çünkü dediğim gibi Ops'un kafası şu var. O haklar ölündüğü zaman ve e, bütün yargıları, bizi temelinde duygulanımlar olduğu zaman ve duygulanımlar kişinin kendilerine özgü olduğu için, yani neyden, neyin iyi oldu neyin kötü oldu kendilerine özgü olduğu için kendilerinden yola çıkarak şeyleri iyi veya kötü olarak değerlendirdikleri için çünkü bu tanımları fix Yani tek bir tanıma iyi konusunda tek bir şey, kötü konusunda tek bir şey, yararlı olan konusunda tek bir şeye bir tanıma ihtiyacımız var. Bu, bu da bir yargı gücünün kendisinden çıkarılır. Dolayısıyla bir sözleşme ve bir egemenin, tek bir kişinin ya da bir işte tek bir yargı gücünü ifade eden bir Meclis diyor, bir meclisin yönetiminde olabilir bu. Yani barış yorumunu devam ettirecek şey ancak böyle olamak ee, Ve devletin amacı dolayısıyla kişisel güvenlik. Zaten baktığımız zaman korku, bu saydığımız uzun hep e, kişisel güvenlik, yaşamımızın devamı, o yaşamsal, white mojim yaşamsal devinimin devamı veya onu desteklenmesi tüm eylemlerimizi yönlendiren şey temelde e, bu observer. Dolayısıyla bu sözleşmeye girmemizin nedeni de kişisel güven, Eğer güvenlik gelmeyeceksin. Zaten bunu öngörmüyorsak böyle bir şey girmiyoruz. Böyle bir anlaşma, sözleşme yapmıyoruz. Tabi o şöyle bir şey var. Oralara çok giremedim. Bilim bilim ve e, şimdi bilim ee, tabi bir diktatör e, tanımdayım hatta karangı krallık diyecek metnin sonlarına doğru, leviathanın sonlarına doğru. Şimdi bu işte hurafelerle dinsel köylerin e, özellikle yasalarda yer alması. Şimdi buradan tabii korkunç bir şey çıkıyor, boş bir şey çıkmıyor ama tabii Hobbes'un kafasında yine bilimle iş gören tanımlardan ya bir felsefeci yönetici var aslında. Yani e, hani o olsa aslında barışlı umutam ve bana Kişiler seçiyor bunu. Ee, barış durumunun devamı tanımlardan hep yola çıkan biri, bilgiyle iş gören biri, science yapan biri, bilim yapan biri ancak barış durumunun devamını sürekli olarak sağlayabilir. Şimdi bu söylenelerini siz sezgileriyle yaşayan, büyük, beş duyuzuyla yaşayan insanlara kabul ettirmeniz kolay evet. oluyor. Ama akım yürütmesi yapanlara bunu kabul ettirmeniz evet. kolay değil, yani değil. Evet. Ya karanlık, krallık krallık dedi zaten böyle hurafelerle, hurafelerin temelde olduğu bir toplumsal. Ve kişilerin hurafelerle beslendiği, eğitildiği. O devreye Bir, bir e, şey, kusura şu. Bitirelim. Bitirelim, ondan sonra ben sonra da sene, sene sene alacağım. Ee, uyruk kim uyruklar? Egemen'e tabi olanlar. Yani Bir kere egemen seçtikten sonra hepimiz ona tabiyiz. Uyruğun çok e, bir özgürlüğü yok. Ee, bir tek şu özgürlüğü var. Ee, kendisine zarar vermeye, kendisine öldürmeye zorlanamaz. Zorla savaşmaya zorlanamaz. Yani zorunlu askerlik olamaz diyor. Gönüllü olabilir. Öte yandan e, şunlarla ilgili Çocuğunu nasıl eğitmek gerektiği, işte alım-satım yaparken nasıl sözleşmeleri uygulayacağım, istediği mesleği seçmek, bunları e, söylüyor Hobbes Metin'de ifade ediyor. Birazcık bu gibi şeyler bakımına özgür. Onun dışında e, egemenin özgürlüğü, en büyük özgürlüğü diyecek yasanın sessiz kaldığı yerlerde. Yani, egemen yasalar yürütme, e, bakanları seçme, danış, savaş durumunda, barış durumunda, e, danışmanları seçme e, savaş durumu ilan etme barış tekrar ilan etme gibi her konuda karar sahibi kalınır. Öte yandan toplum sözleşmesi için de şunu diyor. Mesela bu tüm bu mutlak monarşi dediği şey, ortak güç dediği şey olsa böyle özgürlük ve çok e, tutarlı bir şey. Çünkü ben en başında bu sözleşmeye girdiğim zaman, zaten istemli değilse o sözleşme, bu sözleşmeden söz etmiyoruz burada. E, i̇stemli eylemlerden söz ediyoruz. O sözleşmeye girdiğim zaman e, zaten istemli bir eylemde bulunmuş oluyorum. E, dolayısıyla aslında e, özgürlüğü devam ettirmiş oluyorum. Dediğim gibi HOT için özgürlük böyle derin insanın kendini gerçekleştirmesi değil. Sadece e, o an karar, isteyerek yapılan eylemler karar verdi, ben gerçekleştirdim. Hatta diyecek ki bir e, gemiden e, şey yaptığım zaman gemi batacak fırtınlar var. eşyaları atmak zorundayım. Özgürlük zorunlulukla da tutarlı. Ama atmaya de. Orada tercih yaptım, attım. E, dolayısıyla e, yine de özgür bir olmuş oluyor. Sizin dediğiniz biraz daha farklı bir şey. Yani e, Hobson kendi içerisinde baktığımız zaman e, kişiler kendi istemleriyle zaten şeye girdikleri e, ve e, yani o yaşam içerisinde kişilerin gündelikteki korkularından söz etmiyor. Bir korku nedeniyle giriyorlar ve ondan sonra kendi istemleriyle, kendi tercihleriyle tamamen bir egemene devrediliyor artık. onları zorlamıyor bundan. Evet demokrasi da, diyorlar adına. Bir devir var, korkulardan kaynaklanan O korkular bizi yönlendirmiş oluyor. E ama yani bütün yaşamımız böyle. O bir Yani bütün yaşamımız zaten bu duyguların var. Değer bildiklerimizin temeli de bu oluyor yani. Tam katılıyor. Kaldım bu üzerinde biraz da Hosun bahsettiği şöyle düşündüklerim, şimdi ekonominin temelde olan bir sorvaget, yani hayatta kalma arzusu var ve bunda hos, kognitif olmayan, bilgisel olmayan tek arzusu olarak görünüyor. Bu işte korkuda en temelde burada Hosun bahsettiği doğa dünyada işte bu hayatta kalma arzusundan ortaya çıkan bu ölüme, öldürülme korkusu, e, öldürüleceğiniz her daim özgürlük ihtimali e, ne yapıyor? İşin i̇şte, uzun vadeli planlar yapmamızı engelliyor. Şey i̇şte, daha iyi koşullarda, eee konutlarda e, yaşamanıza engel oluyor. İşte bu toplumsal kutu kurumların ortaya çıkması, kültür vesaire, e, bunları mümkün olmuyor. Düzenli yani, anlaşma oluyor. Planlıyor. Düzenli Olsunuz, anlaşma vesaire e, bunları gerçekleştirbilmek için ve bu ölümden sakınabilmek için kendini e, bir yasa güvenceye iş evet. söylüyor. Yani, korku derken bu da yani bu survive etme bunun e, e, e, en temel e, insanın e, arzusu olarak e, olar. Evet, şey bu survive işte, etme, derinim her şey derinim çünkü korkusu derinim ve dolayısıyla insan derinlerde survive etme, yaşamsal derinim her şeyin arzusu. Yani iyi kötü. Dediğim gibi faydalı zararlıdır. Tüm bunu destekleyen, buna katkıda bulunma şeyleri, Bunu sonlandıracak mı zarar verecek mi? kötü dolayısıyla zaten bu yaşamın sonlanması demek. Teşekkür ederim. Sağ olun. <gülüyor> eksiklerinden önce gelen düşünceleri yani onlar <gülüyor> pozofları etkileyip artık düşünürleri ben yani etkilemiyorlar bazen de karşı çıkmak için yapıyorlar yani onlara sebepleri söyledin ama senin söylediklerin yani ben ne bir şey yapmıyorum e, kabul etmiyorum falan böyle e, biraz da kendi egolarından kaynaklanan çok var yani bir anladığım kadarıyla e, düşünceler böyle e, kendi içinde tutarlı endi işlerinde tutarlı ee, böyle şeyler düşünceler geliştiriyorlar birbirine bağlantılı olarak işte bir gün bir gün versesi yok bir gün şöyle üretilir, iş falan ondan sonra e, ah ya şudur falan filan gibilerinden böyle bir e, şeyler düşünce e, şey artık e, kümlesi içinde olay ele alıyorlar Holmes e, benim anlatım kadarıyla işte onun yaşadığı devirdeki, o karışık düzeni, ondan sonra şeyi nasıl çözüm bulurum? Ama o zaman dünyada çok gelişmişti ki yani Avrupa'da olsa herhalde okuma yazma oranı %5-10 yani herhalde. Yani böyle işte korkular ay ayıva çıkmış, yani vema var, şey var, ondan sonra böyle şeyler var. Ee, da ne dersiniz yani? dediklerinde Allah pek. <gülüyor> yani bu çok öyle yapıldığı korku meselesi lazım. Bu evet. yani baş... i̇şte şöyle bir genel ben bir şey söyleyebilirim. Ee, tabii ki evet, fendi tarihin de düşük güzel 20'ler <gülüyor> belli problem. Kendilerinden önce ortaya atılan belli problemler üzerinden belli problemlerden yola çıkarak bir zaman e, kendi e, sistemlerini geliştirirler. Şimdi önemli olan şey şu, düşünceler el alırken kimi kavramlar, tanımlar, her düşünürde farklı anlamları, imlemleri sahip olabiliyor. Önemli olan işte korku, Hobson korkudan anladığın ne? Bunu o düşünür kendi metinlerinden yola çıkarak, kendi tanımlarından yola çıkarak anlamak ve ifade etmek gerekiyor. Çünkü işte e, Aristoteles'in özgürlük kavramı, de Hobbes'in özgürlük harbini bambaşka iki şey. E, politik bir birliktelik ya da devlet dediğimiz şey antik Yunan'da doğal bir yapıyken insanı sınırlandırmazken insanı özgür kılarken e, Hobbes'da insanı sınırlandıran e, o özgürlüğünü elinden alan e, işte bir e, egemene onu tabi kılan bir yapı. Bunu söyleyenlerin, elbette düşünürlerin, filozofların, e, o tarihsel, toplumsal çok e, etkili olabiliyor. Özellikle pratik felsefenin pratik alanlarında. Şimdi e, siyaset felsefesi, e, insan, insan evlenmeyi çok iç içe olduğumuz, gündelik yaşamda deneyimlediğimiz, etkilendiğimiz şeyler biz günümüzde de bunu yaşıyoruz. Kamusal alandaki sıkıntıları bizim gündelik yaşamımıza da nasıl yansıdığını görebiliyoruz. Elbette o pratik alanlarda, etik alanında, siyaset faaliyeti zaten bence aynı şey ise ki elbette yani olmaması mümkün değil o ki sah deneyimlerini, gözlemlerini, evet bu düşüncelerini değiştirirken etkisi oluyordur. Teşekkürler. Hocam benim şöyle bir sorum olacak. Sizce model siyaset dünyasına Hobson görüşleri ne kadar aktarılabilir veya bu tür çalışmalar dünyada var mı? Yani özellikle sosyalist görüş saydığı siyasi görüşler için soruyorum bunu. Sorunuzu nasıl faydalanabilir mi? Tabii tabii yeni görüşler, yeni çözümler açısından. Şimdi tabii bu özellikle politik sistemler, yönetim biçimleri bunları değerlendirmesi söz konusu olduğunda o tarihsel sürecin şeyleri de çok ilgili. Yani bence o hapusuna alabileceğimiz şey... Ee, bir kısmı en azından, ee, tabi bence bu ortaya koyduğu şey, e, yönetim biçimi, e, toplum sözleşmesi, görüşülüğün temelleri e, benim çok katılmadığım noktalar var açıkçası. E, ama tabii onun kendi işte ilk savaş, monarşilerin çökmesi, e, durumu söz konusu, ee, politik olarak o dönemde Avrupa'da yönetim biçimlerinin çöktüğü, yeni yönetim biçimleri arayışlarının içine girildiği bir dönem. Çünkü bu politik e, sistemlerin yapıları ya da düşüncelerin e, politikle, hikayelikle evli ortaya koyduğu düşünceleri biraz o tarihsel şeyinde değerlendirmek lazım. O dönemde bu ülkeler daha çok insana ilişkime kısmı olabilir. Yani, yeni yatan meklinin e, önemli şey o bilgi görüşü olabilir Çünkü zaten o dönemde orta çağdan çıkış olduğu için yani Hobbes'un e, her şeydenin ne maddeyi koyması, deneyimi koyması. E, bunlar felsefe aile açısından önemli gelişmeler. Çünkü orta çağdan çıkıldığı bir dönem. Kurafelere e, karşı olması, e, dinle ilgili çok Önemli şeyler var. Zaten Hobson biraz Fransa'ya kaçmasıyla değil de ateist şeyi suçlaması daha çok. Bunlardan yararlanılmış ama bu şeyin bu ortaya konduğu bak monarşi şey zaten çok <gülüyor> var yani bunu yaşıyoruz, deneyiniyoruz dünyanın her yerinde, her döneminde. <gülüyor> Marx ve Hobbes'un beraber okumalarına rastladım. Yani internette böyle yeni gelişmeler var özellikle yeni materyalizm adı altında. Son madde de di. Herhalde oradan filizleniyor yani. yani şey, Bilgi görüşünde evet. De, kendisi başka bir şey değil. Hmm. Ve her şey bunların devinimleri. Tamamen fizik dünyadan söz ediyor. Yani hmm. doğal dünyanın uğraştığı şeyin uğraştığı şey dışında çıkmıyor. İnsan da bir varlık. Kendi devinimleri var. Ve her şey bu devinimler. <gülüyor> <chairshi> <player var. gülüyor gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burda biraz o hurafeler ve ses çok önemli var. Çünkü bu işin orta çağdan çıkıldığını düşünürsek bunu çok geçiriyor. Böyle ruhlar falan yani böyle şeyler yok diyor. Madde var onun devinimleri var. Ee, nesnenin özellikleri nesnenin kendi içerisinde. Fakat bana nesnenin bir görünüşü var. Mesela renk dediğim şey ben nesneyi görmüyorum aslında ya dediğim şey, görüntü dediğim şey nesnenin kendi o görünüşü ne? De, o denilimlerden kaynaklanan şeyleri görüyorum. O konaklar zaten yani e, belli e, bir süreç, kümülatif giden bir süreç var. E, o maddecik kısmıyla ilgili olabilir. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Ee, son bir soru sormak istiyorum ben. Ee, Holt, toplumda hafif yüzeşme kavramı ilk konuda yalan. Yani, Değil ondan önce zaten yani toplumsal yapay bir şey olduğunu ama felsefesi yani metin olarak metin çıkartmanın olmalı ilk sistematik bir bütün doğruda yapar